Kaza namazına niyet ederken nasıl niyet etmem gerekir diye bir sormuş. Buyurun hocam. Kaza namazına niyet ederken kılamadığım ilk mesela sabah namazını örnek verecek olursak kılamadığım ilk sabah namazının farzını kılmaya. Kaza namazlarında sadece farz kılınır. Veya kılamadığım en son <gülüyor> sabah namazını kılmaya diye bu şekilde niyet eder ve böylece kaza namazlarını kılmaya devam eder.